Bir gün göçebe yaşamının rastlantıları kendisini Nöyi'ye götürmüş, bir bahçenin açık parmaklıklı kapısından geçmiş ve sessiz bir evci izin önünde La Vendetta'nın ünlü havasını söylemişti. Birkaç ölçünün ardından eşikte bir yaşlı adam belirmişti. Heyecan içinde ''Ah bu ses, bu ses tanrım buna olanak var mı?'' diye mırıldanıyordu. Sonra yaklaşınca ellerini kavuşturarak ''Vascodi, o bu, gerçekten o.'' diye haykırmıştı Vasco de hemen susmuştu o zaman titreye titreye kontörüz moşal demişti İki adam birbirlerini görmenin kendilerinde uyandırdığı gençlik anılarıyla altı üst olmuş durumda ağlayarak birbirlerinin kollarına düşmüşlerdi. Vaskodi eve alınmış dostuna acıklı öyküsünü anlatmış o da kendi yaşamı konusunda bilgi vermişti. Kontör Rose müzik yapıtlarının oldukça yüksek bir sayıya ulaştığı bir dönemde yazgının terslikleri sonucu kimyaya yönelmiş madenleri gümüş ve altın kaplamaya ilişkin ünlü yönetimini sonra çeliği eritme yordamını bulmuştu. Daha sonra fosforlu bir maden bulmuş bu maden Fransız toplarının yapımında kullanılmıştı. O sırada Rous kaç yıllık araştırmalardan sonra henüz gizli tutulan bir buluş yapmış bulunuyordu. Bunun ilk kullanımını beklenmedik şarkısı kendisini hala sarhoş eden bir büyüyle sevinçli bir biçimde eski zamanı anımsatmış olan eski dostuna armağan etmeye karar vermişti. Onu laboratuvarına götürerek amyant tülünden dört ayaklı bir tepsi üzerine ince bir kor tabakası yaymıştı önüne ve bu ateş atağının üstüne dibinde küçücük bir tomar biçiminde çıplak gözle değerlendirilemeyen sert ve masalsı bir maden parıldayan hafif bir mika kutu koymuştu. Amiant tülüm saydamlığı uslardan çift dip yüzeylere ilişkin her türlü kuşkuyu kovmayı amaçlamaktaydı. Sıcağın etkisi altında garip dantel yavaş yavaş her yönde uzamış, uzama sonucu iç yüzeyleri birbirinin üzerinden kayarken genişliği ve kalınlığı da gözle görülür bir biçimde artmaktaydı. Ayrıca maden yumuşuyor ve büyüme yapıtın her ufak dış çizgisine görülür kılıyordu. Sonunda kendi üzerine sarılmış ışıklar saçan bir dantelin uzun şeridi her yandan mikran Yüzeylerine dokunarak tüm oylumu kaplamıştı. Rulz kutuyu iletken olmayan iki küçük yan kulptan tutup kırılgan ocağın ötesine koyup tümünü soğumaya bırakmış, sonra kapağı kaldırıp danteli çıkarmış. O da hemen açılı vermişti. Baskodi elinde oynarken olağanüstü a yakıcı yansımalarla birleşmiş bir sıcaklık kalıntısı ve şaşırtıcı bir ağırlıkla belli olan madensel özüne karşın en ince lüks nakışlardan daha yumuşak ve daha güzeldi. İlmeklerin ve nakışın şaşkınlık vereceği inceliği, iyice genişlemelerinden sonra bile Royce'un Vasco diye de gösterdiği güçlü bir mikroskop yardımıyla gerçekleştirdiği ilk çalışmanın masalsı özenini kanıtlamaktaydı. Ama böyle bir işin gerçekleştirilmesinin içerdiği üstünlük kont için pek de önem taşımıyordu. O yalnızca sıcakta çılgınca genleşerek doğasını değiştirmeden kumaşların en yumuşağı kadar esnek bir eşsiz maden bulduğu için gurur duymaktaydı. Göz kamaştırıcı parıltısıyla kadınların iştahını kabartacak nitelikte uygun bir giysi süsü olarak görkemli dantel büyük kazançlar muştulamaktaydı. Rus Vaskodi'yi buna ilgilendirmeye karar vermişti. Saydam kutu ve çabucak boşaltılmış tül tepsiyle birlikte birincisinin aynı ve dönüşüme hazır dört yeni maden tomar vermişti ona. Bunlar bu türün o sırada var olan tek örnekleriydi. Vaskodi, değerli gizin işletimini gelecekteki yaygınlaşmasından önce başlatarak kazançlı bir ilk sunumdan yararlanırken 4 dönüştürücü deneyin her birini pahalı bir gösteri biçiminde sunabilir sonucunu da yüksek fiyatla satabilirdi. Vaskody'nin bu görkemli bağış karşısında gözleri kamaşmış, iyilik edicisinden minnet gözyaşlarıyla ayrılmıştı. Ertesi gün 30 Eylül 1887'de geri gelince Conte de son buluşunu da kesinlikle kendisiyle birlikte götürerek oldukça eski bir kalp hastalığından birdenbire ölmüş olduğunu acıyla öğrenmişti. Vaskodi Kont'la son görüşmesinin bir öyküsünü yayınlamış ve yüksek bir ücret karşılığında zengin bir bilim tutkununun salonunda seçilmiş bir topluluk önünde bir maden genişlemesi gösterisi yapmış, ev sahibi gözlerinin önünde tül tepsinin küçük közleriyle mika kutuda oluşan göz kamaştırıcı dantele yüksek bir fiyat ödemişti. Eski sanatçı kendisine ancak geçici bir destek sağlayabilecek olan parasını iade etmek için yaşlılıktan yıpranmış bedenine daha çok dinleniş ve rahatlık sağlayarak gezgin şarkıcı yaşamını sürdürmüştü. Beş yıl sonra mangarı suyunu çekince gene aynı yolu kullanarak yeni kaynaklar elde etmiş, bundan sonra da elinde yalnızca iki maden örnek kalmıştı. Birkaç yıl daha geçmiş ama gittikçe daha eriti kazançlarına zengin yedeğinin sağladığı yan gelir bu yılları yumuşatıyordu. Rose'un anısını her gün kutsamaktaydı. O olmasa yaşlılığında yokluk ve acıdan başka bir şey görmeyecekti. Vaskodi gezileri sırasında kısa bir süre önce dul kalmış olan Noel adında altı yaşında bir oğulla yalnız yaşayan kaba ve ayyaş bir işçinin oda komşusu olmuştu. Duvarın ardından yediğini başına kakan canavarın vuruşları altında çocuğun çığlıkları duyuluyordu. Çocuk sık sık geliyor, candan avuntularına esirgemeyen yaşlı müzisyenin kollarında ağlıyordu. Vaskodi bu duruma baş kaldırıp Noel'i yanına almayı önermişti. Onun saf inceliği, kalabalığı çekebilirdi. Kaba adam sevinçle kabul ederek tek damla gözyaşı dökmeden çocuktan ayrılmış o da aynı gün kurtarıcısıyla birlikte yola çıkmıştı. Noel geçmiş cehennemiyle karşılaştırıp durduğu yeni yaşamında mutlu mu mutlu, yaşlı adamdan gitarıyla verdiği uyumla birkaç canlı dans öğrenmiş, bunlar da biraz düşmeye yüz tutan gelirlerine artırmıştı. Daha sonra Vaskodi çocuğu şana yöneltmeye çalışırken hiç mi hiç ses yeteneği olmadığını gözlemlemişti. Başka bir yola yöneltilerek bir hokkabazca önbili ilkelerine alıştırılmış o da bu sanatı kendince geliştirmişti. Vaskodi bir gün ikinci saklı parasının da sonunu görmüştü. Yavaş yavaş eriyip gitmişti para. Alışılmış deney kendisine üçüncü bir kez önemli bir zaman dilimi için görel bir rahatlık sağlamıştı. Ama kısa bir süre sonra ses sin heyecan verici, duru perdelerini hep korumuş olan yaşlı adam erken bir kışın ilk soğuklarında neredeyse 100 yaşında ölmüş, Noel'e de yeni kazanılmış paradan ayrı olarak kontrol olsun verdiği çok değerli dört maden tomarın sonuncusunu bırakmıştı. Noel yıkılmış durumda koruyucusu ve tek dostunun gittiğini görmüştü. Hıçkırıklarla sarsıla sarsıla yaşlı müzisyenin cesedini tek başına, kesinlikle tek başına mezarlığa dek izlemişti. Sonra sallana sallana sevgili yoldaşının can çekiştiği odaya dönmüştü. Bundan böyle Noel kendi kendisinin efendisiydi. Bir önceki yıl Vaskodi ile birlikte ilk karşılaştıkları kentten geçerken babasının öldüğünü öğrenmişti. Yavaş yavaş alkolden eriyip gitmişti adam. Fal bakarak durmamacasına dolaşmayı sürdürmüş, yalnızlığını renklendirmek için hayvanlar almış, bunlar kendisince eğitilip repertuarını daha çekici kılmıştı. Şimdi ölmüş bulunan bir köpek, bir kedi ve bir maymun birbiri ardından ön bile oyunlarıyla meraklıları hayran bırakmıştı. Son olarak mopsuz büyük bir ustalıkla yetiştirilip üç öncüsünün sanatını gerilerde bırakmıştı. Noel kontörüyozun son maden örneğini yedekte saklıyordu. Bundan büyük bir yarar sağlamayı beklerken delikanlı izlencesini zenginleştirmek amacıyla her gösteride kısa bir tarihçeyle tepsi ve kutuyla bunu da sergiliyordu. Kantörel garip değişim gösterisini ve oluşacak dantelin fiyatını bizler için cömertçe ödedikten sonra Noel bugün için azıcık kömür edinmişti. Delikanlı'nın açıklaması sırasında maden örnek korla ısınıp yavaş yavaş kutunun içinde büyümüştü. Şimdi durmamacasına iç kaymalar gösteren devingen tomarıyla neredeyse dolduruyordu kutuyu. Noel açılmayı yetersiz buldu. Dantela'nın daha da gelişerek Mika'nın altı duvarına dokunmasını bekledi. Yanmalara karşı bir önlem olarak kalınca örülmüş kış eldivenleri takarak kutuyu yalıtlayıcı kulpları hiç kullanmadan açıp boşalttı sonra daha çabuk soğusun diye masanın üstüne serdi. En pahalı ince dantelalarla karşılaştırılabilecek bu olağanüstü yapıt karşısında bir coşku çığlığı kopardık. Sonucun sonsuz inceliğine karşın oluşturucu madde maden olarak kalıyor ve ay ışığında parıldıyordu. Kısa bir süre sonra korkmadan dokunabildiğimiz ağır örü tüy gibi tüllerinkine eşit kusursuz bir yumuşaklıktaydı. Kantörel Dantela'yı alıp Faustin'e verdi. O da bu görkemli armağan karşısında şaşkına dönmüş durumda etkisini hemen göğsünde denedi. Dantela giysinin pembe zemini üzerinde çok güzel durdu. Herkes ışıldayan fırfıra yeniden dokunmak istedi. Şimdi tümüyle soğuduktan sonra dokununca madensi bir serinlik izlenimi yaratıyordu. Noel'in çabasıyla gösteride kullanılan tüm nesneler gök kitabı, çelik çubuk, tesbih, saman çöpü kutusu, kristal küre, kızarmış saman çöpü, zar, yıldız kitabı, büyüteç, ada çayı, fil dişi tabaka, resim sehpası, mika kutu, kömür torbası ve közü atılmış tül tepsi gerilebilir küfeye dolduruldu yeniden. Küfe gene mopsusun sırtına konulup mopsus da yere bırakıldı. Delikanlı alıp götürmek üzere masasını katlayarak izin istedi bu arada tüm çevreden bir anda ak ak paralar ve dostça sözler aldı. O, arkasında horozu uzaklaşırken kendisinden bir takım gizler almış olan üstad, öngörüsü açıklanmaz görünen büyülü zar konusunda bize bilgi verdi. Noel, düşünsel soruya ilişkin çifte bilmeceyi, öznenin ince bir kesinlik ya da belirsizlik, sevinç ya da keder payının damgasını taşıyan gözlerinden okuyor, bir iç ağırlığı kaçamak sallamalarla kullanarak zarı tam istediği gibi düşürmesini biliyordu. Sonra, şimdi bahçesinin tüm gizlerini bildiğimizi söyleyerek Kantörel Villan'ın yolunu tuttu, çok geçmeden de keyifli bir akşam yemeği hepimizi burada bir araya getirdi. <Gülüyor> Sevgili dinleyiciler, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayınları tarafından Kazım Taşkent Klasik Yapıtlar dizisinde yayınlanan Raymond Russel'in Locus Solus adlı romanını Tahsin Yücel'in çevirisinden okuduk. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programa hazırlayan Elmas Coşkun. Bir Roman, Bir Hikaye